Nereye doğru? Cengiz aktarla geleceğe bakışlar. Geçen hafta sonu çok önemli bir iş oldu ee, Elazığ'ın e, Ekin Özüköy'ünde hmm. bu habab çeşmeleri. Evet habab çeşmelerin e, açılışı yapıldı. Ee, hatırlarız değil mi Fethiye Çetin'in anneannem kitabını evet. e, ve, e, o kitap bir ilkti hakikaten yani soykırımın e, yani kanıtı aranıyorsa herhalde yaşayan kanıtlarından biriyle ilgili bir kitaptı o yani e, e, anneannesi Heranuş'la ilgili Fethiye'nin e, Heranuş'un köyü bu Habab Ekinöz'ü yeni adı e, Havav veya Habab deniyor yani e, bu ücra bir köy yani Elazığ'da zaten orası yani o bölge o keban bölgesi falan kuş uçmaz kervan geçmez bir yer yani oradan orada mesela turizm falan da yoktur. Hmm. Şimdi böyle bir köyde e, bulunan e, böyle çok gözlü ve o bölgeye e, ait e, bir çeşmeler grubu var iki tane bir aşağı çeşme bir yukarı çeşme diye kitaptan sonra fethiye arıyorlar köylüler ve yani bu işin farkında olanlar bu, bu çeşmeler artık çalışmaz halde yani tamamen tıkanmış Çünkü çok basit bunların temizliği gerekiyor ve o temizlikte bir hiçbir zaman yapılmamış ee, ve Hatta köyün girişinde işte gittiğimizde gördük e, aşağıya yani hemen caminin oraya bir yeni bir çeşme yapılmış yani artık. Bir de tabii her evde su var. Oralar su memleketi. Yani çok çok zengin su konusunda. Yani Fırat oradan geçiyor falan. Çok heyecan vericiydi. Çok önemliydi. Yıllar yani dünya kadar insan geldi. Yurt içi ve yurt dışından. Türkiye'li Ermeniler, Avrupalı Ermeniler, Ermenistanlı Ermeniler, ee, ve e, tabi e, yani kovancılar sonra işte ilçe köylüler e, falan müthiş bir, e, e, bir bir bir enerji bir dinamik oluştu orada hakikaten e, ilk defa 100 yıl sonra ilk defa o köyde Ermenice konuşuldu. Evet, bu tabii çok önemli bir dönüm noktası dahi kabul edilir. Küçük ama önemli çok. Şu anlamda önemli bir de, yani bu işte Van'da biliyorsun e, Ahtamar Adası'nda e, kilisenin açılışı, Bekir Kilisesi'nin restorasyonu falan pek çok böyle yani büyük yerlerde bu tip restorasyonlar artık giderek artıyor biliyorsun. ve hı hı. Yani daha hafıza geri geliyor, o görünür hale geliyor. Anadolu'nun, bu kadim Hristiyan halklarının hem kendileri hem eserleri. Ama bu kadar küçük bir köyde olması çok önemli bence. Çünkü o, yani o hakikaten orası hiç kimsenin uğramadığı bir köy. Yani Habaflılar alınmasın ama yani hakikaten kenarda kalmış bir köy. Ve, e, e, orada bu işin yapılması tabii bunun e, bu köylülerle birlikte yani oranın yeni köylüleriyle birlikte Kürt köyü Habap ve Ekinöz'ü e, onlarla birlikte yapıldı bu çok önemli yani orada da bir, e, bir karşılığı var bunun yani köylü nezdinde bir anlamı var başında iş kolay olmamış tabii çünkü biliyorsun Anadolu'da meni deyince aklı hazine gelir her şey define Hinde, gelir şuna, para, evet. para altın gelir falan değil mi ee, ama işte başında tabi böyle tepkiler verilmiş ama sonunda iş hallolur projeyi tabii. yaptıran valla proje tabi Fetihenin aklından çıkıyor yani, fikir anası diyelim Fetih'e ama vakıf çok çalıştı bu konuda Granting Vakfı ee, elbette. Ardından e, Fransa'da bir Tere Kültür diye yani Toprak ve Kültür diye bir Ermeni, e, Anadolu Ermenilerinin oluşturduğu önemli bir e, e, e, STK var. Onların büyük desteği ve tabii pek çok sponsordan destek alındı. Tabii burada Kültür Bakanlığı, e, Kaymakam vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı falan bunların da hem desteği hem icazeti alındı tabi yani bu herkesin bildiği gördüğü bir yani bir bir iş oldu bir ortak bir iş oldu darısı bölgenin başına tabi orası çok önemli bir Ermeni bölgesi yani bir tarafta Harput var diğer tarafta Palu var bunlar ikisi de yani medeniyet merkezleri her anlamda Harput yani aslında yani 1915'ten önce o oranın en, en önemli kenti ee, her zaman önemli yani 12. yüzyılda Artuklular döneminin de başkentlerinden bir tanesi falan Elazığ bu, bu buna mukabil tamamen yapay sonradan kurulmuş bir yer yani 19. yüzyıl ortasında kuruluyor ovada kuruluyor ve Harput 1915'ten sonra yıkılıyor. Resmen iki tane cami kalmış. Yıktırılıyor yani. Tabii tabii. tabii. Evet. Yıkılıyor ve onun taşlarıyla işte elazı yapılıyor. Bugün elazı biliyorsun hiç gösterecek hiçbir şey olmayan tamamen. Yani böyle işte ne bileyim bu Almatı falan var ya orada değil, Yeni bir yer kurdular. Evet. Onun gibi bir şehir yani. Ve öyle diyorsun. Brazilya falan gibi. Gösterecek önemli bir devlet adamı yetiştirdi Mehmet Ağar. Evet, unutmuştu. E, evet, herkes onu söylüyordu zaten. Evet, unutma, unutmayalım, değil mi? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu, arada... bu bir Palu da öyle tabii. Evet. Palu, e, Palu daha vahim e, veya en az onun kadar vahim diyelim. E, çünkü o e, orası da bir medeniyet merkezi ve orası da 1940'larda ama boşaltılıyor e, ve. onun hikayesi de çok acıklı tabii. Ve gidip Murat Suyu kenarında bir yeni papalı kuruyorlar. Hiçbir şekilde depreme dayanıklı değil. Hiçbir, işte Demir senin anlattığın gibi bir öngörü falan yok. Ve depremde devamlı zarar gören, tamamen kişiliksiz bir kasaba bugün. Ama orası o heybetli paluk kalesi. İşte bir, bir cami ve ise çünkü önemli bir köy değil Palu yani bu önemli bir, bir merkez. merkez evet. Tabii. Eee bağlı bu arada. Eee altında da bir köprü var. Onu da anlatmadan geçmeyeyim. çok önemli bir köprü bu. Okuyorsun 13. yüzyıl Artuklu köprüsü diyor. Giriyorsun Artuklu eserlerine bakıyorsun ki az buz değildir ha. Anadolu'nun doğusunda Artıklı eserleri. Mesela bu Malabadi Köprüsü vardır hı hı. Mardin'de falan. Ee, öyle bir eser yok. <gülüyor> Ondan sayılmıyor. Çünkü e, Artıklı falan değil. Daha e, birinci yüzyılda, e, İsa'dan önce birinci yüzyılda e, oranın hakimi, egemeni, e, Ermeni Kralı Tigran tarafından yapılmış. Büyük Tigran tarafından yaptırılmış hmm. ve o zaman bu zaman tabi devamlı onarılıyor. Çünkü çok önemli bir, o Murat Suyu muazzam bir, bir, bir e, nehir yani. Evet. Ondan sonra ve e, İpek yolu üzerinde üstelik e, bir, ve, ve üstelik tabi şeyde, yani soykırımda da e, kelle vurmak için kuru, e, kullanılmış. Çünkü e, çok basit, altından su akıyor hop, e, kelleler yok. vurulup suyuna koyu veriliyor Kanlı geçit adı. Ama tabii bütün bunlar o bahsettiğim lefada falan yok. Evet. Bu arada da e, Ra Raquel Dinkte de güzel bir konuşma Raquel, yapmış. Raquel, evet pek mi, çok aslında. kişi konuştu tabii. Raquel, e, İncil'den bir alıntı yaptı. E, çok e, yani derinden sarstı orayı her zamanki gibi. Şunu söyledi, e, e, fısıldanılan gerçekler e, günün birinde e, çatılardan haykırılacaktır e, dedi ve bugün e, yani o gün pazar günü biz bu Havap'ta bunu yapmaya geldik dedi ve üzerinde pek söyleyecek bir şey yok. yok evet. Türkiye'de e, hafıza, Türkiye'nin her yerinde, her konuda sadece Ermenilerle ilgili değil, her konuda hafıza, o e, hababın e, çeşmelerinin suları gibi gürül gürül geri geliyor. Evet, iyi, güzel bir e, açılış, yani önemli bir olay hakikaten. Peki çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Görüşürüz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar